İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Ra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 شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 118. أولئك في ضلال بعيد 119. لام رام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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فَرَدُّوا اَيْذِيَهُمْ ف۪ي اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh, Ad ve Semut halklarının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 derin bir kuşku içindeyiz. Qalat rusuluhum afillahi şakkun fatirissamavati vel erd yed'uukum li yagfiralakum min zunubikum ve yuakhirakum ila ecelin musemmâ Qalu in antum illa başarum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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا على مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki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 <gülüyor> fa ohâ resullerine dediler ki ya sizi yurdumuzdan kovarız yahut bizim dinimize dönersiniz rableri de onlara şöyle vahyetti elbette biz o zalimleri imha edeceğiz وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir. وَاسْتَخْتَحُوا 117. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 118. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَرَائِهِ عَذَابٌ Resuller, Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede, her inatçı, zorba zalim, hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek.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 La <gülüyor> yakdirun limma kasabu ala shay'in. Dalika huvel inkar edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur. Görüp anlamadım mı ki,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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذي نستكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عن من عذاب الله من شيء قَالُوا لَوْ هَدَانَ Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak, Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara,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 فَرَتْلُمُونِي وَلُومُوا görülüp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 Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben sizin daha önce beni Allah'a şirik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı gayet acı bir azaptır. Wa udkhilallazina amenu ve amilussalihati cenneten tecrimu tahtiha lanharu halidun fiha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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz,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 Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir. Kötü söz ise gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, Kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. ma Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette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 قُلْ تَمَتَّعُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. قل لعباد يالذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم ويُنفقوا مما رزقناهم صفا وعلى نية من قبل أي يأتي يوم البايع فيه ولا خilan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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لك في البحر بأمره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 sizin hizmetinize veren O'dur. <gülüyor> Mu'tat siyirlerini yapan, Güneş ile ayı size amade kılan, Geceyi ve gündüzü istifadenize veren de O'dur.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 119. فأسكنت من دريتي غَيْرِ غير دي زرع عند بيتك المحرم 110. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. ve ve Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ Sen o zânimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. Muhtı'i la muqli'i la la ve hawa O gün onlar başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِدُّ دَعْوَتَكَ وَلَنِتَّبِعَنَّ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُنْ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 dağları yerinden oynatacak olsun. Fe la tahsaben Allah mukhlifu Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.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 وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ مِنْ وَتَغْشَى O gün suçlu kafirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzler ise ateş kaplar. Li yajizi Allahu kullu nefsim ma kesabet. Inna Allaha hisab. Allah her insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı çok çabuk görür. Hada bala kullu nasi wal